Evet Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programı canlı yayına devam ediyordu. Saat 7'ye 10 var ve şimdi bir kayıda geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Açık Radyo stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz bir kayıt bu. En son Everest yayınlarından Ahmet Ümit son romanı yayınladı İstanbul Hatırası ismini taşıyordu. Çeşitli şekillerde gündeme gelmişti. Bu romanı ve genel olarak poliseyi konuşmak üzere de her cuma akşamı Açık Dergi içerisinde bu köşe kitap köşesi programını yapan Ceyhan Usanmaz Ahmet Ümit'le Açık Radyo stüdyolarında buluştu ve geçen hafta bir söyleşi gerçekleştirdiler. Şimdi Açık de bu söyleşiye kulak veriyoruz. Evet Ahmet Ümit'le birlikteyiz. Kendisiyle son çıkan kitabı evresi Yayınları'ndan yeni yayınlanan kitabı İstanbul Hatırası ile ilgili konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Ahmet hoşçakalın, Bey açık hoşçakalın. radyoya. Evet, kitabı geçeceğiz ama öncesinde ben genel bir çerçeve de çizmek adına şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Kişisel bir görüş olarak da sunabilirim aslında. Hani Türkiye'de şimdiki durumu düşündüğümüzde polisiyenin ben çok da hak ettiği ilgi görmediğini düşünenlerdenim. Hani bunu da evet kitaplar yayınlanıyor, bazıları gerçekten ilgi görüyor hakkında konuşuluyor, yazılıp çiziliyor ama şeyle karşılaştırıyorum. Mesela 60'lı yıllarda ya da 70'li yıllara da sarkan bir dönem var. İşte Milliyet'in kara dizisi var, gelişim yayınları bir dizi yayınlıyor, Akba yayınlığı var, Başak yayınlığı var ve her hafta birkaç polis yayınlandığı bir dönem var. Hani onunla karşılaştırdığımızda şimdi aynı şeyi göremiyoruz süreci. Hani bunun... Nedeni ne olabilir sizce? Ya da bu görüşe katılıyor musunuz öncelikle? Öyle başlayalım isterseniz. Şimdi aslında Türkiye'de polisiye roman serüveni e, sanılanın aksine oldukça eski. Evet. E, i̇lk e, roman Ahmet Mithat Efendi'nin esrar cinayet. Hı hı. E, 19. yüzyılın sonları Osmanlı dönemi. E, ondan sonra da pek çok polisiye roman yazılıyor. Hı hı. Dediğiniz dönem belki de en parlak dönemlerden evet, bir tanesi. Tabi tabi bir... çok ilgililer. Fakat orada bir problem şu. Şimdi polisiye romanın gerek dünyada gerek ülkemizde öncelikle dünyada tabi bir itibarın iade edildiği bir dönem vardır. Hı hı. Çünkü uzunca bir dönem Avrupa'da ve Amerika'da polisiye roman ikinci sınıf edebiyat olarak evet, alt görüldü. alt tür olarak o. görüldü. Yani onların hepsinde de bu tabi şöyle bir yanılgıdan kaynaklanıyordu. Yani edebiyatın sadece insanlığın İyi, güzel yüce yanlarını anlatması Hı -hı. gerekir filan gibi bir yanılgı vardır. Rönesans döneminden kalan bir yanılgıdır bu. Ee, bu nedenle de tabi cinayet anlatan insan içindeki kötülüğü anlatan suçu anlatan özel olarak bunu alanı seçen bir türün e, de bir alt tür olması gerektiği ön yargısı vardı. Fakat tabii özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Hiroşima'ya bomba atıldıktan hı hı. sonra insan oğlunun vahşetinin artık elle görülür bir hale geldikten sonra ya bir dakika içimizde bu vahşet varmış, bu türlü bu vahşeti, bu kötülüğü anlatıyor evet. diyerek sanırım itibarı yad edildi. Bunun da görüntüsü şöyle oldu an Rejid'in özellikle Ee, Amerikalı yazar olan çok önemli bir yazar olan e, Dashiell Hammett'ın romanlar üzerine Hı. yazdığı eleştiri yazıları kritiklerde bu itibarı iade edildi bizde ise hep bu devam etti yani polisi roman aslında ikinci sınıf türdür ee, ve özellikle tabi o dönem bizim edebiyatımızda yani cumhuriyet sonrası dönemde Ee, toplumsalcılık ağır bastığı için Hı -hı. ve bu toplumsalcılık da yanlış anlaşıldığı için bu konuları anlatmayan metinlerin biraz e, küçük görülüyor Hı -hı. hor görüldüğü ki bunun kadrine uğrayan pek çok yazar vardır. İşte bunlardan en çok bilinen de Oğuz Atay'dır. Onun tutunamayanlarıdır. Evet. Poliseye yazan yazarlar dahi Bu türün ismini almaktan çekindiler ve kendisini beni koymaya korktular. Kemal evet. Tahir örneğin. Peyami, yani, Peyami Sefa örneğin. Hatta Nazım Hikmet'in Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim aslında bir polisiye hmm. romandır. Yani dikkatli bakarsanız orada bir polisiye kurgu vardır. Fakat bunların ismi anılmadı. Ancak daha sonra Avrupa'da özellikle, tabii bize Rüzgar Batı'dan aldığımız için romanda Avrupa'da bu türe itibarı iade edildikten sonra özellikle 80'li yıllarda da belki 68'den sonra hmm. e, Troçkistlerin, anarşistlerin, e, sol radikallerin e, kara roman yazarak sisteme eleştiren metinler ortaya çıkarması, ürünler vermesi İspanya'da, Fransa'da, e, İtalya'da bu ürünlerin ortaya çıkması Amerika'da bu ürünlerin ortaya çıkmasıyla birlikte. Birdenbire polisiye romanasına bal gibi entelektüellerine uğraştığı bir alan Hatta haline dönüştü. Hatta şey iyi polisiye iyi edebiyattır tabii, diye bir şey de çıktı. E yani Umberto Eco gibi da. bir adam oturup da Gülnalı, Gülnalı gibi Gülnalı. polisiye yazdı. Fokon'un sarkacı gibi bir şey yazdı. Borges'in polisiye hikayeleri vardır. Bunlar yazdılar ve birdenbire caz gibi polisiye tür iyisi klasikleşmiş bir edebi tür olarak karşımıza çıktı. Bizde ancak ondan sonradır ki şimdi yeni yeni yeni, yeni algılanıyor. Hala bence istenilen düzeyde değildir. Evet. Çünkü Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'daki polisiye roman'a gösterilen ilgi ile Türkiye'de gösterilen ilgi arasında çok büyük farklılıklar vardır. E da tabi elbette kökenleri bizim sosyoekonomik gelişmemize, evet. ülkede kitap okuma düzeyine, demokrasinin evet. gelişmesine, kitap okurunun niteliği ile ilgili bir şeydir. Çünkü polisiye roman çok satması için çok iyi bir okur kitlesi gerekir. Türkiye'de henüz bu okur kitlesinin yeterince oluşmadığını düşünüyorum ben. Evet. O nedenle de hakikaten günümüzde polisiye roman olması gereken yerde değil. değil Türkiye'de yani. değil. Ee, Almanya işte yurt dışına çıkıyor. Bizim kitaplarımız yurt dışında da yayınlanıyor. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, hatta İspanya'da, hatta Yunanistan'da bile çok daha fazla ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ama sizin romanlarınız özelinde aslında iyi bir ilgi var. Var. Yani o, evet. o yönden. O başladı. De... Evet. Ama uzun yıllık. Mesela 96'da. Ama bu Ender yani gösterilen. Tabii ve birdenbire yani. olmadı. 96'da evet. Sisve Gece çıkmıştı. Hı hı. Çok iyi bir tanıtım yapmıştık ve hmm. bir yılda 4 bin adet satmıştık. Evet. Bugün artık işte yılda 200-250 bin adet evet. e, kitaplar benim kitaplarım satılıyor. Eskisi yenisi. Sadece bestseller değil öteki kitaplarda sürekli yeni baskılar yapıyor. Böyle bir nokta oluştu. Ve sevinirci başka bir şey daha oldu. Şu anda onun üzerinde sayıları ona aşan polisiye yazarlarımız var ki. Evet. Ve birçoğu da aslında pek çok mesela İsveç'te çok gelişmiştir polisiye var. İsveçli yazarlar da evet. daha, daha iyi yazmaktadır polisiyeli. yani. Fakat evet. ne yazık ki o batı hayranlığı mı diyelim, bizim kendimizi küçümsememiz mi bilmiyorum. Bu arkadaşların kitaplarına gösterilen ilgiler, ilgi o İsveçli ya da yabancı yazarların kitaplarına gösterilen daha az. Hatta şeyi hatırlıyorum mesela Emrah Serbest tabii, çıktı. Evet. Ankara'da geçen tabii. polisiyeler tabii, yazılan hep tabii. İstanbul evet. merkezliydi genelde. Tabii. O da mesela çok ilgi Hı -hı. ...görmedi gibi sanki yani. İşte Çokça başka bir şey ama. yani olmuyor. O yazılan çizilen bizim okur kitlesi dediğimiz... ...yani Hı -hı. dergileri Hı -hı. Oraya okuyan... Yansıyor. Takip, ...onları yansıyor. Hı -hı. Ama o geniş kitlelere ulaşmıyor. Hı -hı. Yani o geniş kitle dediğimiz... ...hani o belki o iyi okur kitlesi dediğimiz... ...10 bin, 12 bin kişi de değil. Onun Hı -hı. ötesinde bir kitle var yani yüz binlere ulaştığında... Evet, evet. ...o kitle bakmayan polisiyediziler diziler için de böyledir. Mesela Amerika'da ya da Avrupa'da... polisiyediziler inanılmaz bir görür... ...bizdir ki Evet. Peki İstanbul hatırasına geçelim. Ee, bu romanın başlangıcında şöyle bir durum var, Sarayburnu'nda Atatürk ekilin önüne bırakılan Hı -hı. bir cesetle başlıyor. Hı -hı. Hatta orada bir Atatürk'e kurban edilme gibi bir durum da söz konusu. Ee, ama sonrasında aslında biraz değişiyor durum, tabii. biraz da İstanbul'a kurban evet. edilme gibi bir şey. Hı -hı. Onu biraz özetleyebilir misiniz yani cinayetlerin? Evet. Şimdi nasıl bu, başladı? Tabi şimdi esas. ...bizim kültürümüze baktığımızda... ...çok önemli bir problemimiz var... ...ön yargı, hı hı. politik önyargılar... ...dini önyargılar, kültürel önyargılar... ...tabular yoğun bir şekilde var... Ee, ...mistifikasyon... ...hemen mistifikasyon yapmaya hı hı. başlıyoruz... ...şimdi Atatürk de bu tür... E, ...liderlerden bir tanesi... ya ...bu hı tür hı. insanlardan bir tanesi... ...o insanları yüceltiriz... ...gerekirse onlar için insan öldürürüz... O hı hı. Falan. ...biraz tabi bu tabularla oynamak... ...hoşuma gidiyor benim evet. bir yazar olarak... Yani ...bu tabi çok ilgi çekici ve çarpıcı bir şey... Ee, bu asıl hikayeyi anlatmak için e, döşediğim yoldaki önemli taşlardan biri haline geliyor. Daha sonra tabii olayın yönünü değiştirerek evet. ilk algının yanlış olduğu anlamak için daha derin bakmak ve farklı unsurları görmek gerektiği gerçeğinden yola çıkarak başka şeylere yöneliyoruz. Burada tabii hem dinle de aslında oynuyorum. Sadece o değil. Örneğin ilk aslında... ön metinde e, kral tanrıya bakıyordu diye başlıyor. Evet, evet. Sonra, ve sonra anlıyoruz ki bu tanrı aslında bizim tanrı değil, evet. tek tanrı değil. Poseidonmuş. Evet. Bu çıkıyor. Bu tür şeylerle oynamayı seviyorum. Çünkü bu tür ön yargıları kırmak lazım. İşte ise e, sanatta bu tür önyargıları kırarak yürümek lazım. Alır, çünkü polisiye de olur ya. Hani polisiye görülenin arkasında başka bir şey var. Hı hı. Yani okura sunduğu şey odur. Gördüğün şey ne kadar gerçek. Emin misin gerçekliğinden? Sorusu budur polisiyene. Yani. O yüzden de sürprizler aldatmalarla dolu evet. tıpkı hayalatmalar gibi ama hayattaki aldatmalar ve sürprizler polisiye romandan daha fazladır tabii. E, cinayetlerin yanı sıra yani kitabın hani diğer bir katmanı aslında iç içe geçmiş bir hikaye. E, İstanbul'un tarihi de çok Hı -hı. önemli bir... E, ...yani İstanbul'da aslında bir karakter gibi evet. gör, karşılaşıyoruz bu romanda. Özellikle kitabın son sayfalarına da koymuşsunuz. Yar, yararlanılan kaynaklar Hı -hı. bölümünde uzun da bir liste var. Hani Hı -hı. oradan da çok açıkça anlaşılıyor. yani tarihine... ...İstanbul'un tarihine yönelik çok yoğun bir araştırma yapmışsınız Tabii. belli ki. Dolayısıyla İstanbul'un tarihine ilişkin bir önemli bir bilgi birikimine de sahipsiniz hı. kuşkusuz. E şunu sormak istiyorum yani çünkü romanda şu da var hani İstanbul'a ihanet gibi bir durum var. Hı hı. İşte kurbanların yaptıkları işler geçmişleri araştırılınca bir ihanet içinde oldukları... ...yaptıkları işlere ihanet ettiklerine dair bir şey çıkıyor hı. ortaya. Şunu sorayım yani İstanbul'a ne şekilde ihanet ettik biz? Hani çünkü hmm. siz tarihi e, yapıları da eski yapıları da anlatıyorsunuz. Hatta bir Gezi Rehberi gibi bile okunabilir Tabii. bir roman bu. Hani nasıl olması gerekiyordu aslında İstanbul? Evet. Ne gibi yanlışlıklar yapmışız o konuda görüşleriniz? Bir de şey var bir de e, 2010'un Avrupa Kültür hmm. Başkenti seçilmesiyle böyle bir sürü... İşte etkinlikler düzenleniyor, sergiler yapıyor. Bir yandan da restorasyonlar da var mesela. Hep böyle dışarıdan bir etki mi beklememiz gerekiyor İstanbul'a dair bir şey yapmak için? Şimdi valla bütün her şey aslında bir tabii şehirlik bilinciyle ilgili bir şey. Evet. Ee, ta en başından beri bu şehir kurulduğundan yana yaklaşık 2700 yıllık bir süreç geçmiş. Evet. Yani ilk bildiğimiz kadarıyla anlatıldığı kadarıyla Kral Bizas, işte bu Yunan göçmenleri, Megara'dan gelenler. o tam saray burnunda bugünkü topkapı sarayının sınırları içerisinde aşağı yukarı bir kent kuruyorlar ve bu kentin ismi daha sonra Bizas evet. diye Bizas diye kral Bizas, Bizantion diye Bizas'tan neredenini Bizantion diye anılıyor Ee, ve ardından Roma dönemi başlıyor, görkemli bir dönem ve bin yıl kadar sonra Roma'nın başkenti oluyor burası. Hı hı. Doğu Roma'nın değil yanlış biliniyor, Roma'nın başkenti hı. oluyor. Yani bugün Konstantin sütunu, yani Çemberli Taş sütunu dediğimiz şey, bunun anısına dikilen bir sütundur. Şimdi bu şehir hakikaten hem doğal olarak, doğal güzellik, aynı zamanda bir şehir besleyecek, var edecek olanaklı olarak da biricik. Aynı zamanda tarih olarak da bir. Yani evet. yeryüzünde sanırım böyle bir e, kent yok. Fakat biz asla e, bu kentin bu biricikliğinin farkında olmadan, farkına e, varmadan yaşayan insanlarız. Hiçbirimiz bunun farkında değiliz. Ne tarihi yarınma adayı koruyabiliyoruz evet. ne de başka bir yerdeki doğal güzelliği o İçiklisi işçe zaten. Yani bir anlamda doğanın yarattığı bir e, güzellik var. Hem onu mahvediyoruz, kirletiyoruz denizi, talan ediyoruz topraklarının, taşınan her şeyini. Ama aynı zamanda da insanlığın yarattığı kültürü. Yani o işte 2700 yıllık şehri de yok ediyoruz. İmparatorluklarını. <gülüyor> Aynen böyle ama buradaki sorun sadece şu değil tabii. Yani biz doğayı ve o tarihi yok ederken bugünümüzü kurtarmıyoruz. Onlarla beraber bugünümüzü de yok ediyoruz. Biz... Aslında öldürdüğümüz şey yok ettiğimiz şey kendi hayatımız. Yani şehirde bu kadar trafik varsa şehirde bu kadar kirlilik varsa bu bizi öldürüyor. Yani hem psikolojik olarak ortadan kalıyor hem de kanser yapıyor ya da başka hastalıklara neden oluyor. Birbirimize saygısızlığımızdan dolayı demokrasi denen şey gelişmiyor. Mahvediyor bizi. Yani o şehre nasıl davranıyorsak aslında kendimize de öyle davranıyoruz. Hı. Çünkü şehir insandan ayrı bir e, yer değil ve elbette tabi bu romanın yazılma amacı e, bu şehrin bu kadar hoyratça hatta barbarca, canavarca yok edilmesine karşı en azından bu şehirde yaşayan biri olarak, belki bu şehri kirleten biri olarak, onlardan biri olarak, bu şehri ihanet eden kişilerden biri olarak en azından ya hani bunu uyarayım diyen bir yazarın e, günah çıkarması, sorumluluğu. Bilmiyorum bir hayır demesi gibi evet. bir şey yani. Bilinç oluşturma anlamında da bir katkısı olabilir diye düşünüyorum. Yani evet. hani ister istemez aklı şey geliyor. Şimdi da Vinci şifresinden hı hı. Hı hı. yola çıkarak e, mesela siz de şey yaptınız. Okurlarla birlikte bir tur, gizli, bir tur düzenlendi. Tabii. Tabii. Hem romandan parçaların anlatılığı evet. hem de oranın tarihi. ...önemine dair anlattığınız bir tur oldu. Hani böyle belki bir bilinç de oluşturulabilir. Aynen öyle. yani, yani ben Tabii şimdi edebiyat dediğimiz şey çok katmanlıdır. Evet. İşlevi de çok katmanlıdır. Politik işlevi vardır, eğitici işlevi vardır. Zevk verir, kaçışı sağlar, hoşça vakit geçirtir, oyundur. Evet. Bütün bunların hepsini taşır. Benim anlayışım, benim edebiyat anlayışım. Bunların hepsi olmalıdır ama aynı zamanda... ...sonuçta edebiyat ya da sanatın herhangi bir alanı sanat... Hayata tuttuğumuz bir ayna olduğu için oradaki problemleri, eksikleri, aksaklıkları da göstermelidir. Yani özellikle günümüzde yani artık eleştirinin zayıfladığı, insanların bana neciliğinin arttığı, muhalif olmanın, karşı çıkmanın azaldığı bir dönemde sanatın bu işlevinin, bu yanının biraz daha artılması gerektiğini düşünüyorum kişisel olarak. Hı hı. Ee, ve bu sebepten dolayıdır ki bütün romanlarımda bir şekilde ben, Yanlış olan bir şey varsa, yanlış olduğunu inandığım şeyler varsa bunları sergilemeyi, anlatmayı, okurun görüşüne sunmayı ve sorular sormayı seçiyorum. Yanıtlar vermeyi değil. Hı. Yanıt verdiğim zaman o artık başka bir şey. Politik bir metne dönüşür ve edebi olmak özellikle kalır. Tartışma o açmak kadar. anlamında tartışma belki açmak, ortaya bir şey. Tamamen öyle. Çünkü edebiyatın kendisi, özellikle romanın kendisi çok demokratiktir. Hı hı. Eğer siz okur katmazsanız o sürece evet. eseriniz başarılı olamaz. Yani doğrusu budur dediğiniz zaman artık o bir dini metin, bir politik metin, bir propaganda metnine dönüşür. Evet. Bu romanın yine İstanbul Hatırası'nı aslında şey olarak da değerlendirebiliriz. Bir e, o polisiye romanlar için sürekli söylenen tabirle bir başkomiser Nevzat Polisiyesi Hı, aynı tabi. zamanda İstanbul Hatırası. Onunla ilgili de e, bir şey sormak istiyorum. Çünkü mesela benim özellikle takip ettiğim yani Simenon'da işte Megre'nin... E, Romanlarında hani Hı -hı. belli bir hikaye vardır, bir cinayet Hı -hı. vardır, onun çözmesi vardır. O da çok hoştur Hı -hı. ama bir de yan bir hikaye olarak Hı -hı. işte Megre'deki değişikliklere dair ayrıntılar verilir. Onun karısıyla ilişkileri, içkiye düşkünlüğü falan. Hayır, bu, bu yan hikaye aslında bir anlamda sizi yani o yazarları yakından takip eden okurlara bir göz kırpma gibi de değerlendirilebilir. Hı -hı. Başkomiser Nevzat da böyle bir karakter. Evet. Hani çok önce yarattığınız ve... E, Birçok romanda karşımıza çıkan bir karakter. Burada İstanbul hatırasında ne gibi farklılıklar olacak? Mesela Evgeniye ile ilişkilerinde bir aşama atlayacaklar mı? Aynı şey komiser Ali ve Zeynep'in hikayesinde de var. Böyle bir sürekli bir gel git yaşanan Tabii. bir ilişki var. Mesela... Evet. Evgeny ya da hatta şöyle kavim romanında Evgeny'nin bir Yunanistan'a gitme evet. durumu vardı, sonra e tabii, geri geliyor. Evet. Onunla ilgili ne evet. farklılıklar olacak? Şimdi aslında e, sadece bu karakterleri yaratmamın nedeni e, sadece hani okur bunu takip etsin ve bir, bir ilgi bağlanız iliyet kursunda o nedenle değil aslında. Benim polisi roman yazma nedenim e, edebiyatın ana nedeniyle aynı. Ana nedeni şu edebiyatın anladığım kadarıyla ya da benim kavradığım kadarıyla. insan ruhunu anlatmak. Evet. Dolayısıyla bendeki polisiye romanlar sadece meraklı bir serüven anlatmak. Bu serüvenin peşi stroku değil. Mesela Dan Brown'un amacı budur. Hı. Flaş bir hikaye, bir flaş hikaye boyunca sürüklenip gideriz. Oradaki karakterler tek yanlı karakterlerdir. Kahramanlardır, çok bilgilidirler hı hı. falan filan. Derinlemesine bir Dostoyevski gibi o karakterin derinlemesine girip onun ruhundaki çok farklı alanları, çok farklı katmanlarla ilgilenmeyiz. Ben mümkün olduğu kadar kendimi Dostoyevski'ye çekmeye çalışırım. Hı hı. Bu nedenle de bu tür karakterleri yaratırım. Ama haklısınız öte yandan bu insanların kişisel maceraları, evet. yaşamlarındaki değişiklikleri de okuru yakından ilgilendirir ve merak ederler. İşte Evgeniyela Nevzat'ın arasındaki evet, ilişki ne evet. olacak? Nevzat'ın karısını öldürenler ne oldu? Bombolama olayı tabii, var. Öyle. Ali ile Zeynep arasındaki ilişki nereye varacak? Hı hı. Bu iş nereye çıkacak? Bunların hepsi vardır. Ama asıl benim nedenim bu insanların varoluşu sadece dışarıdan bir kamera, dışarıdan bir göz değil. Onları her zaman o hikayenin içerisine katmayı tercih ederim. Hı hı. İstanbul hatırasında da öyledir. Finale geldiğimizde artık Nevzat bir... Ee, soruşturmacı değil. Bizzat olayların içinde bir insan olduğunu anlayacaktır. Yani fark edecektir. Çünkü bu bunu çok seviyorum. Yani biz Hayatı dışarıdan izleyen insanlar değiliz. Dışarıdaki herhangi bir şey, olumlu ya da olumsuz bir şey dönüp bize vuracaktır. Hı hı. Belki erken, belki geç. Yani çevreyi kirlettiğiniz zaman o kirlilik mutlaka size dönecektir. Ülkede demokrasi gelişmezse mutlaka size dönecektir. Haksız bir şey varsa ve buna karşı çıkmıyorsanız bu sonra gelip sizi ortadan kaldıracaktır. Bana değmeyen yılan bin yaşasın artık günümüzde geçer değil. Çok küçük dü dünya çünkü. Hı. O nedenle de romanlarımdaki kar karakterlerin bir olayı izledik ve bitti durumundan çok... O olaydan yoğun bir şekilde etkilenmeleri onların hayatlarının sarsılmasını tercih ederim ki romanlarımın da okurlarımın hayatını sarsmasını en azından düşünce bazında ya nasıl oluyor Kendileriniz sorular sormalarını, bana kızmalarını bu yazar yanlış yazmış başka kitaplar okuyalım demelerini beklerim. Bu olduğu zaman iyi olur. Yani kitabı bitirdikleri zaman suçlu bulundu. Biz de rahatladık. Artık kasabaya da sürücü gelmiştir. Adalet sağlanmıştır. Değil çünkü hiçbir zaman bu adalet sağlanmayacak. suçları bularak. O yüzden böyle rahatsız edici bir Şey okuru rahatsız edici bir üslubu benimsemeyi ya da tarzı benimsemeyi kitapların böyle etkiler yaratmasını açıkçası bekliyorum. Yani zaten başkomiser Nevzat'ın böyle idealist bir tarafı da var. Yani Hı -hı. hem düşünce anlamında işte yetiştiği tabii yerle de ilgili Hı -hı. biraz anne babasının işte öğretmen olması tabii. galiba. Balatta büyümesi tabii. o kültürle tabii. iç içe olması. Ee, ama aynı zamanda ılımlı bir tarafı da var. Yani Hı -hı. mesela... Transseksüeller konusunda Hı -hı. Hani birçok kişinin bakamayacağı bir bakış açısıyla evet. bir ılımlı bir yaklaşım var. Ondan evet. sonra mesela yine İstanbul hatırasında işte yardımcısı e, komiser Ali ile birlikte Fatih'e gidiyorlar. Hı -hı. Oradaki yaşam şekli Ali'nin biraz da geçmişten gelen bir Hı -hı. E, deneyiminden dolayı çok hoyratça bir Tabii. şey karşı çıkışı var. Onu da yatıştırmak anlamında, orada oradaki insanları da anlamak anlamında böyle bir evet. idealist bir tarafı da evet. var. Mesela aynı şeyi Ee, Sis ve Gece'de Sedat karakterinde Hı -hı. de vardı. O da gelenekçi yapıya Hı -hı. E, karşı mücadele Doğru. veren biriydi. Doğru. Hani bu aslında sizin e, idealistliğinizin bir yansıması olarak da okuyabilir miyiz? Bunu? Başkomiser Nevzat'ı ve Sedat'ı e, yani böyle insanlar görmek istemek, hani böyle insanların çoğalmasını Şimdi istemek. Aslında şey e, Sedat da yani Sis ve Gece'deki Sedat da başkomiser Nevzat da gerçek hayatta beni etkilemiş kişilerden biraz oluştu. Hmm. Birebir aynı değil. Yani onlardan etkilenerek bunları yarattım. Sedat'ı yaratırken o sıralarda Mehmet Emür, MIT içerisinde bir rapor yayınlanmıştı. Hmm. Mehmet Emür ve Hiram Abbas bunlar aynı ekibin içerisinde yer alıyordu. Sonra Hiram Abbas öldürüldü tuhaf bir şekilde. Yani bir aslında sol grubun, radikal sol grubun öldürüldüğü söylendi ama sonra bunun aslında o sol grubun taşeron olduğu iddiaları da atıldı. Hmm. Mehmet Emür de tasfiye edildi. Çünkü onlar O zamanki istihbarat örgütünü sivilleştirmek istiyorlardı. Birebir Sedat değil tabii oradaki Hı -hı. insanlar ama hani ben oradan yola çıkarak böyle karakterler yarattım. Başkomiser Nevzat aslında bir gerçek kişilik, iki sinema e, kahramanla oluş kahramandan oluşmaktadır. Gerçek kişilik gerçek bir emniyet müdürüydü. Cevat Yurdaçul 12 yıl öncesi öldürülmüştü MHP'ler tarafından. Ee, i̇ki sinema karakterinden bir tanesi Muhsin Bey'dir Hı. Yavuz Turgul'un. Hı. Öteki de e, rahmetli Atı Filmaz'ın çektiği Ah Güzel İstanbul filmi vardır. Orada Sadire Alışık Haşmet İbriktaroğlu diye bir eski İstanbul'lu canlanır. Hı. Enfes bir filmdir o. Sinema tarihimiz en güzel filmlerinden bir tanesidir Ah Güzel İstanbul. Tabii Muhsin Bey de benim için öyle. Bu iki sinema karakteri ve bir gerçek karakterden harmanlayarak başkomiserim Nevzat'ı yarattım. Böyle polisler var ben tanıyorum. Elbette çok azlar. Çok çok azlar. Ve o anlamda tabii şu talep ya da şu saptama doğru oluyor. Hani biraz da benim kafamdaki polis belki. Yani evet. polis böyle olmalı aslında. Ee, bunu çağrıştıran bir şey. Hani e, ne kadar gerçekçi olup olmadığını bilemiyorum onun ama en azından ben hani böyle bir polisi yazmayı, böyle bir polis özlemimi e, bu şekilde dile getiriyorum evet. tabii. <gülüyor> Son soru da genellikle hani adettir. Işte yeni projeler var Hı -hı. mı diye sorulur ama. Yani yine öyle bir öyle şey o şekilde devam edelim ama farklı bir yandan Everest'te geçtiğimiz ilk olarak Om yayıneviydi sanırım değil mi kitapları? Yok. Ondan i̇lk, önce de mi? Tabii ilk Cem yayınevi. Cem yayınevi bir zamanlar çok güçlü bir yayıneviydi evet. Türkiye'de. Cem yayınevi. Sonra Can yayınevi. Sonra Om. Sonra Doğan. Doğan. Şimdi Everest'te. Şimdi Everest, evet. Evet. Ya İstanbul Hatırası'nın dışında diğer kitaplar da yayınlandı. Tabii. Bağ Besrar'la iki Masal kitabı dışında Hı -hı. hepsi artık Everest'ten çıkacak. Çıkacağım. Yeni çıkacak kitaplarımda. Peki çizgi roman da var. Onlar da Everest'ten çıkacak. Var. Onlar çıkacak. devam edecek yani değil mi? Şu anda çiziliyor. <gülüyor> Abdülika var. Üçüncüsü, üçüncüsü çiziliyor. Abdülika evet. çiziyor. Evet, Değişik evet. bir çizgide. Sanırım Ekim gibi falan. Ha. En geç Ekim-Kasım gibi Peki, yayınlanacak. Peki sinema ve televizyon yani siz, siz var, ve gece şimdi var, sinema filmi var. oldu. Ee, tabii. Şimdi Beyoğlu Rapsodisi evet. efendim Kukla eee Baba Esrar'ın film haklarını aldılar evet. e, filmciler. İstanbul Hatıras için teklifler var dizi yapalım diyorlar kabul etmedim ben ha. dizi yapılmasını ama teklifler var. Fakat Türkiye'de şöyle oluyor yani birdenbire olmuyor Hollywood diye bir sektörümüz Hı, olmadığı evet. için büyük bir şey. O alınıyor para bulmak için yılda mesela Sis ve Gece 7 yılda yapıldı. Hı. Dolayısıyla biraz zaman alıyor. Beyoğlu Rapsodisi çok yakın. Kültür Bakanlığı'ndan falan da bir fon çıktı. Evet. Euroimaja başvurdular. Belki enerken e, Bey olur, Abdulis olabilir. Diğerleri de bekliyor. Peki e, çok teşekkür ederiz e, katıldığınız ben teşekkür için, ederim. öncelikle kabul ettiğiniz için Rica ve sonrasında güzel sohbet ederim. için umarım e, yeni e, romanlarınızda ya da yeni gelişmelerde tekrar bir arada oluruz. Umarım. Açık dergi.